Ben Hristiyan bir devlette yaşıyorum demiş. Bir bakkal işletiyorum ve alkollü içkiler de satıyorum. Bununla beraber namazımı da kılıyorum. Şu durumda ne yapmam gerekir? Saygılar Hüseyin demiş. Soy ismini yazmamış izleyicimiz. Biz de saygılar ve sevgiler gönderiyoruz kendisine. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Kur'an-ı Kerim'in açık beyanı gereğince içki, insanların aklını örten içki benzeri şeyler yani uyuşturucu madde de bunun içerisine girer. Hı hı. şeytan işi bir pisliktir. Ve necistir. Dolayısıyla bir mal değildir. Mal olmadığı için bunun alımı satımı zaten hadiste de açıkça haram kılınmış, lanetlenmiş. Dolayısıyla bu haramdan kişi kazanç temin etmemeli. Bir yabancı gayrimüslim ülkede olması veya bu haram olan içkinin, şarabın bunların satılması gayrimüslimlere de olsa caiz değil. Dinimizde, haramdır. Burası da bundan sakınması lazım. Helaller geniştir elhamdülillah. Helal dairesi asıl ve da geniştir diyelimizde. Onun için harama düşülecek kadar böyle helal dairesi geniş olduğu için harama yönelmesin. Helal ürünler satsın inşallah. Cenab-ı Allah ona niyetin halisi kıldığı için inşallah daha geniş rızıklar, daha geniş işler, hayırlı işler temin edecektir. İnşallah. Niyet hayır, akıbet hayır. İnşallah. Yani bir gayrimüslim'e bunun satılıyor olması bunu helal kılmaya yetmez. Ee, namaz kılıyor. Ne güzel. Zaten her Müslümanın değil mi? namaz kılması e, farizadır kendisine. Namazını da kılacak ama dükkanında haram ürünler de satmasın. Şu üç günlük dünyada helal aşına Helal işine haram karıştırmasın.